Onlara cehennem yeter. Girecekler oraya. O ne kötü bir dönüş yeridir. Esselam-ı Aleyk yerine sana ölüm olsun anlamında Essam-ı Aleyk diyorlar. 9. Ayet Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği, iyi olanı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 Hz. Peygamber'e örnek alanlara. En büyük önder ve örnek Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 12. Ayet Ey iman edenler! Siz peygambere fısıltı ile özel bir şey arz edeceğiniz zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir yöntemdir.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 21. Ayet Allah şöyle yazmıştır. Andolsun ki hem ben hem de peygamberlerim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir. 22. Ayet Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin Allah'a ve Resulüne yani emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin.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 ve Allah'ın buyruklarını esas alıp, ona göre yaşayışını düzenleyen demektir. Haşr Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih eder. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. 2. Ayet Ehli kitaptan, ahitlerinden cayan ve peygambere suikast tertipleyip,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 kökleri üzerinde olduğu gibi bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Yoksa öfke veya keyfinize göre kesemezsiniz. Altıncı ayet Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince, Siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Akın edip harp etmediniz.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 Halbuki Allah şahitlik eder ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Ayette geçen küfre sapanlar Yahudiler ve dostlarıdır. Ayette geçen münafıkların itaat edeceklerini vaat ettiği kimse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Münafıklar her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara düşman olanlarla dostluk ve birliktelik kurmuşlardır. 12. Ayet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 19. Ayet Allah'ın unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Yüce Allah'ı unutanlar, onun emir ve yasaklarını yaşantısına karıştırmayanlar, ile akılları arasındaki bağlar kopmuş çarpık kimselerdir. Zaten Allah'a yabancılaşanlar, onunla irtibatını kesenler,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 Böyle bir fert veya toplum artık yoldan çıkmış, manen intihar etmiş, zillet ve esarete düçar olmuş, ruhen köleleşmiş veya yok olmaya mahkum olmuş demektir. İşte Yüce Allah bu iki tehlikeye karşı uyarmaktadır. Yirminci ayet Ateş ehli olan cehennemlikler ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Yirmi birinci ayet eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Bu misalden anlaşıldığına göre, inanan insanda Kur'an karşısında en az dağların hali gibi olmalı, boyun eğmeli, ufalıp teslim olmalıdır. Olmuyorsa dağlardan daha sert ve katı demektir.''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 diyerek karşılıkta bulunabiliriz. Peygamber Efendimiz kim sabah ve akşam üç defa Euzubillahissemi'il alemi şeytani racim dedikten sonra bu üç ayeti okursa kendisini sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar görevlendirilmiş melekler mağfiret diler buyurmuştur. Mümtehine Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Birinci Ayet Ey iman edenler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 Nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım, oysa ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Allah'a düşmanlık edip onu tanımayanlar, emirlerini muhalefet edenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için gizlice hazırlanırken,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 ''Yalnız sana güvenip dayandık, yalnız sana yöneldik, Dönüşte ancak sanadır.'' demişlerdi. Beşinci ayet ''Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme, bizi bağışlar Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin.'' demişlerdi. Altıncı ayet ''Andolsun ki onlar da sizin için,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 Ey kavmim! Benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğunu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? demişti. İşte onlar haktan batıla sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Altıncı ayet Hani Meryum oğlu İsa'da, Ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben...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 Türkçe'ye tesellici olarak tercüme edilmiştir ve şöyle denilmektedir. Size hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem tesellici yani müjdeleyici ve uyarıcı gelmez. Ve o gelince günahtan sakındırmaya da salah iyilikte ve hükümde tüm dünyayı ilzam edecek galibiyetle tesir altına bırakacaktır. Burada da son dinin kitabı Kur'an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 Çafirler hoşlanmasa da nurunu, İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. 9. Ayet O Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasa da, her yönüyle tamamlanmış son dinin, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için, Resulünü hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam ile göndermiştir. 10. Ayet Ey iman edenler!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 Yahudilerin bir kısmının başlarına gelen musibet onların cumartesi ibadet günü yasağını dinlememeleri sebebiyle olmuştu. Cuma namazı ve o saate meşguliyeti bırakmak mükellef bütün müminlere farzdır. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar, hastalar, misafirler, köleler, esirler hariçtir yani muaftır buyurmuştur.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 göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Peygamber, Beyn-i Müstalik gazvesindeyken, müreysi suyunun başındaki su sırası yüzünden muhacirlere edepsizce dil uzatan münafıklar. Beyn-i Müstalik yani müreysi gazvesi hicretin 6. yılında olmuştur. 8. Ayet Eğer Medine'ye bir dönersek, and olsun ki üstün olanımız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 o halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura yani Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Gerçek, samimi imansa, sahibini Allah'ın emirlerine yani İslam'a uygun yaşatır. 9. Ayet Allah o gün, o toplanma, kıyamet günü için sizi bir araya getirecektir. İşte o gün,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 Son çare olarak kadınları boşayacağınız vakit iddetleri içinde adet halinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan boşayın ve iddeti sayın. Üç defa adet görme veya temizlenmelerine kadar bekleyin. Rabbiniz Allah'a saygılı olup emirlerine uygun hareket edin. Bu bekleme müddeti içinde kadınlar evlenemezler.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 ve bunu asla arzu etmemek üzere yapılan tevbedir. Hasan-ı Basri şöyle der. Tevbe, günaha kin tutmak ve her hatırına geldikçe istiğfar etmektir. Tevbenin altı hedefi olduğu açıklanmıştır. 1- Geçmiş günahlardan pişmanlık 2- Terk edilen farzları yapmak 3- Kul haklarını yerine getirmek 4- Hasımlarla helalleşmek 5- Bir daha günaha dönmemek 6-